Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Sevgili dinleyiciler, birkaç haftadır işlemeye çalıştığım hırsızlık kavramını inşallah bu hafta noktalamaya çalışacağım. Tabii konuyu noktalarken nasılsa gençliğimizde, cahiliye dönemimizde farkında olmayarak bir anki gafletimizle bir başkasından bir mal üzerimize geçmişse, hırsızlık ve benzeri bir suç işlemiş isek bir başkasının malı konusunda bir haksızlık söz konusuysa bu malı nasıl değerlendirmeliyiz ki haramlardan kurtulmuş olalım haramdan hırsızlık ve benzeri konulardaki Allah'ın azabından kurtulmak için neler yapalım sorusuna cevap vererek konuları tamamlamaya çalışmak istiyorum. İslam dini bütün yönleriyle insan haklarına son derece önem veren bir dindir. Daha batı iki asırdır insan haklarıyla ilgili değerlendirmeler yapmaya ve hala dünyanın nice yörelerinde insan haklarına aykırı kendisi batı uygarlığı olarak büyük ihlallerde bulunması durumuyla birlikte İslam 14 asırdır insanın hem maddi hem manevi haklarını her yönüyle en muazzam şekilde sadece teori planında değil inananlarına uygulattırarak dünyayı ıslah etmenin yolunu göstermiştir. Dolayısıyla İnsan hakları konusu İslam açısından bir sloganik, insanları ikna etmenin bir aracı olmaktan öte bir hayat nizamıdır. İslam insan haklarına önem vermekle birlikte bu hakların gözetilmesini ısrarla emreder, uygulamaya yöneltir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını yalan yemin ve şahitlikle yemeniz için o malları hakimlere, reislere, yetkili idarecilere veya mahkeme hakimlerine el altından rüşvet olarak vermeyin buyurur. Bakara suresi 88. ayette. Evet Hucrat suresinde Ahlaki mahiyette yasakların önemli bir kesimi insan haklarıyla alakalı davranışlarla ilgilidir. Yani güzel ahlak daha çok insanların birbirleriyle ilgili hukukunu tanzim eder İslami esaslarda. Her ne suretle olursa olsun insanların haklarına tecavüz edip onlara haksızlık yapanlar İslam açısından zalimler grubuna girerler. Zalim sadece bedene işkence yapan insan anlamına gelmez. Onlara zalim denildiği gibi insan hakkı ihlali yapan herkes İslam açısından zalimdir. Manevi haklara da riayetsizlik, maddi haklara da riayetsizlik, haksızlık anlamında zulümdür. İslam zulmü hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermemek olarak tanımlar. Ve hak edenin Hak etmesini de Cenab-ı Hakk'ın hak olan kitabında veya hak olarak gönderdiği peygamberin sünnetinde ve hadislerinde ifade edildiği esaslar üzerine tanzim eder. Dolayısıyla beşerin kendi kafasından hak tanımı gerçek hak anlamında değerlendirilemez. Hak her devirde her insan için... Mutlak doğru olan esasları teşkil eder. Ve her şeyden önce de Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'ın ilkelerini tanzim ettiği esaslar üzerindedir. İşte bunları uygulamamak, kabullenmemek zulümdür. O yüzden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendisi olarak kabul edilir. Çünkü Allah'ın indirdiğidir adalet, hak, hukuk. Ona riayet etmeyenin haksızlık yapacağı, zulmedeceği hem kendine yazık edip hem de toplumu ifsad edecek kaçınılmaz bir durumdur. Her ne suretli olursa olsun insanların haklarına tecavüz edip onlara haksızlık yapanlar İslam'a göre zalimdirler demiştim. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde bu tür zalimleri, insanların haklarına tecavüz edenleri şiddetle yermiş ve onlar için büyük azaplar olduğunu bildirmiştir. Bu konuda çokça ayet meali verilebilir. Ben bir iki tanesini hatırlatmış olayım. Sorumluluk ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere aittir. İşte böylelerine acı bir azap vardır buyurulur. Şura suresi 42. ayette. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür denilir. Ali İmran 151'de ''Zalimler için yardımcılar yoktur.'' buyurulur. Maide 72'de. ''Biliniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.'' denilir. Hucurat suresi 12. ayette. Dolayısıyla ''Ve lâ udvâne illa âlâz zalimin'' ''Düşmanlık, tavır ancak zalimler üzerinedir.'' ''Zalimlere karşıdır.'' denilir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve de bu konuda çokça hadisleri vardır. Birbirinize haset etmeyin, müşteri kızıştırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, biriniz diğerinin pazarlığı üzerine satış yapmasın. Kardeş olun ey Allah'ın kulları demiş ve Müslümanın her şeyi, kanı, malı ve ırzı diğer Müslümanlara haram olduğunu ifade etmiştir. Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste. Yine çok meşhur olan hadisi bilirsiniz. Ee, Müslim'in rivayet ettiği bir e, hadisi. Ee, müflis kimdir diye peygamberimiz sorar. Ve kendisi tanımlar. Benim ümmetimden iflas eden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Ancak şuna sövmüş, buna zina iftirasında bulunmuş, bunun malını yemiş, ötekinin kanını dökmüş, diğerini dövmüş olarak gelecek. Dolayısıyla o kimselere hasenatından yani iyilik ve sevaplarından diğerlerine verilecek haksızlık yaptığı insanlara. Hatta davası sonuçlanmadan sevapları hasenatı biterse o hak sahiplerinin günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenecek ve cehenneme atılacaktır. İşte esas iflas eden budur buyurur. Evet kıyamet gününde haklar mutlaka sahiplerine ödenecektir. Öyle ki boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır buyurur. Yine Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste. Tabii burada mecazi bir anlatım vardır. Her insanın hakkı, haksızlık yapan kimseye mutlaka ondan alınıp diğerine verilecek, haklar yerini bulacak kısas ve cezalar öteki dünyada mutlaka görülecektir anlamında. Peygamberimiz böyle bir örnek vermiştir. Sevgili dinleyiciler bu ayet ve hadislerden sonra demek istiyorum ki Haram yoldan bir şey elde eden, kazanan kimse pişman olur, tövbe etmek ve sorumluluktan kurtulmak isterse Üç şey yapması gerekecektir. Bir, pişmanlık duygusuyla Allah'a kalbini açıp yalvaracak, bağışlanmasını dileyecek, tövbe edecektir. İkincisi haramı mülkünden çıkaracak. Elinde o haramı hala bulundurup ondan yararlanma noktasına son verecektir. Üçüncü olarak da o malı sahibine, ehline verecek. Ondan helallık talep edecektir. Bunları biraz açayım isterseniz. Nasılsa bir başkasının malı hırsızlık vasıtasıyla başka bir durum ile bir müminin eline geçtiyse bir zaman böyle bir müminin hakkını gasp ettiyse onun malını değişik şekillerde haksız yere aldıysa önce tövbe edecek. Malum Kur'an ve sünnet Allah'ın tövbeyi kabul buyurduğunu insanın pişman olup af dilemesi durumunda Allah'ın bağışladığını ifade eden çokça naslı içerir. Haram işleyen ayrıca kul hakkına da tecavüz etmiş olsun veya olmasın, Allah'a karşı suç işlemiş, onun emrini tutmamış, yasaklarını çiğnemiştir. Onun için hırsızlık veya bir başkasının malını gasp eden, başka birinin namusuna vesairesine dil uzatan, bir haksızlık yapan kimsenin, önce bunun haram olduğu ve Allah'ın hakkına da karşı gelmek olduğundan dolayı tevbe etmesi gerekir. Bunun telafi edilmesi bu suçun samimi bir pişmanlık içinde tevvab olan, rahman olan, rahim, gafur ve settar olan Allah'a yalvarmaktır. Boyun eğip bağışlanmayı dilemektir. Malum tevbe etmenin üç şartı vardır. Bir, o günahı terk edecek. İki, o günahı işlediğine şiddetli bir pişmanlık duyacak. Üçüncüsü de o günahı bir daha işlememeye kesin karar verecek. İşte bu üç şarttan biri eksik olursa tevbe geçerli olmaz. Tümüyle günah terk edilecek, şiddetli bir pişmanlık duyulacak ve bir daha o günahı işlememeye kesin karar verilmiş olacak. Bu birinci şık tevbe etmek. İkinci olarak böyle bir haksızlık yapan kimsenin yapması gereken durum, haramı mülkünden çıkarmak olmalıdır. Haram işlerken aynı zamanda kul hakkına tecavüz etmiş, hırsızlık, gasp, aldatma, hile, faizcilik, kumar gibi yollardan veya buna benzeyen başka türlü bir hırsızlıktan veya bir haksızlıktan dolayı bir mal ele geçirmiş ise bir kimse, bunu öncelikle mülkünden çıkarması uzaklaştırması gerekecektir. Elinin altında yararlanacağı bir mal olmamalıdır o haram. Hak sahibinin hakkından arınmak, kul hakkından kurtulmak için önemli bir şarttır. Sevgili dinleyiciler, bu konuda tabii ki biraz ayrıntıya girmek gerekiyor. Haram mal belli ve muayyen bir şey ise onu ayırmak kolaydır. Bir hayvan, bir Eşya gasp edilmiş durumdaysa bir para miktarı belli olan bir para nasılsa haksız olarak ele geçirilmişse onu kolayca mal varlığından insan ayırır ve sahibine verir ve helallaşırlar. Durum böyle değilse ortaya birkaç ihtimal çıkacaktır. Bir haram mal helal ile karışmış olur. Tahıl gibi, para gibi, yağ gibi bir misli mal olursa yani emsali dengi olan benzeriyle ödenmesi mümkün olan bir mal ise haramın miktarı belli olduğu takdirde o miktar buğdaydı, arpaydı, yağdı ayrılır ya da haramın miktarı belli değil ise bu takdirde zannı galibe göre hareket edilmesi gerekir. Yani Haram olması kuvvetle muhtel, muhtemel olan miktar çıkarılır. Helal olduğu kesin bulunan miktarı bırakıp şüpheli olanlar da dahil olmak üzere geri kalan elden çıkarılır. Ee, ve o kendi mülkü olmak, istifade etmekten arındırılmış olur. İkinci olarak helal ile karışmış bulunan haram mal, ev gibi, toprak gibi her biri ayrı değer taşıyan cinsten bir mal ise... Burada bir sulha gidilmesi, karşılıklı rıze esasına göre helallaşılması gerekecektir. Yani hakkının ne kadar olduğu belli olmayan ve hemen ayrılması mümkün olmayan şekilde bir binaya yatırılmış ise, bir toprağa, araziye hisse olarak bir başkasının miktarı da katılmış ise, bunları taksim etmek mümkün olmayacak durumda olduğundan ne olması lazım? Hakkını para karşılığında vermek ve helallaşmak gerekecektir. Helalleşmede de hak sahibine malını aynen iade etmek esastır. Yoksa hakkını helal et deyip, e, hakkını vermeden e, helalleşilme istenmesi, onun hakkı hala bizde olduğu halde yuvarlak ifadelerle bizim onun hakkını vermeye Hazır olduğumuzu belirtmeden helallaşmak doğru olmaz. Ama hakkımızı rakamlarla tespit etmek ve ona vermek cezadan kurtulmamız için, ahiretteki vebalden kurtulmamız için e, ve gerçekten helallaşmak için önemlidir. Bu mümkün olmazsa e, emsali benzeri olan bir malın verilmesi lazım. E, bu da mümkün olmazsa ee, tabii ki e, ederi değeri para cinsinden takdir edilir, verilir. Haram mal nasıl elden çıkarılacak? Nasıl verilecek? Her zaman hakkı geçen insan karşımızda olmayabilir, e, karışmış olabilir, ölmüş olabilir, bulamayacağımız insanlar olabilir veya çok sayıda insanın e, hakkı bize geçmiş olabilir. Bu konuda da e, biraz ayrıntıya girmek gerekir. Tevbe edenin mal varlığından ayırdığı haram malı sahibine ve ehline vermesi şarttır demiştik. Kime, nereye, nasıl verileceğine gelince karşımıza birkaç ihtimal çıkacaktır. Bir, haram malın sahibi belli ise malı tabii ki kendisine vereceğiz. Sahibi ölmüş ise hak mirasçılarına, varislerine aittir. Malın sahibi kaybolmuşsa o malı elimizde Fıkıhta ifade edilen mefkut bahsinde açıklanan müddet geçinceye kadar, söz gelimi genel olarak bir yıl bekleyinceye kadar beklenilir. Bu arada meydana gelen artışlar da sahibi adına muhafaza edilir. Malın sahibi bulunamamış, kaybolmuşsa. Ya da malın sahibi belli olmakla beraber bulunmasından ümit kesilmiş, mirasçı bırakmadan ölmüş olabilir veya gizlice alınan, zimmete geçirilen e, ganimet malında olduğu gibi hak sahipleri çok sayıda insan olabilir. Bunları bulup tek tek, teker teker e, haklarını kendilerine teslim etmek mümkün olmaz ise ne olacak? O zaman haram malın fakirlere tasadduk edilmesi gibi bir durum e, olacaktır. Haram malın fakirlere sadaka olarak verilmesinin caiz olup olmadığı tartışılmıştır İslam hukukunda İslam alimlerinden önemli bir grup haramın mülk olmadığını ve temiz bir mal olmadığını göz önüne alarak fakirlere sadaka verilemeyeceği görüşünü benimsemişlerdir İşte nasılsa elimize yanlışlıkla bir zaman paramızı faize verdik faiz parası var veya nasılsa bir başka insanların hakları bizim malımıza karıştı onları elimizden çıkartmak durumundayız. Ne yapmalıyız sorusuna cevap mahiyetinde ben şöyle bir e, tavsiyede bulunuyorum. Böyle bir haram mal temiz paraya karıştırılmadan o haram mal karıştıysa da o miktar para veya mal paraya çevrilerek vergi ve benzeri yollarla e, verilecek giderler için kullanılır. Haram mülk haram para bizim mülkümüz olmadığından aynı miktar temiz parayı Allah yolunda infak ederiz yani demek istiyorum ki vergi gibi devlete vereceğimiz işte elektrik su parası vesaire gibi e, parayı haram karışmış olan paramızdan o haram karıştığını bildiğimiz veya tahmin ettiğimiz miktarını alırız devlet için vereceğimiz yerlere kullanırız sonra o miktar temiz parayı Haram kendimizin mülkü olmadığından Allah yolunda temiz olarak alırız, infak ederiz. Bunun iki sebebi vardır. Bir, o haram para kişinin kendi malı değildir. Yani o kendi cebine girmeseydi ki normalde girmeyecekti, mülkü olmasaydı olmayacaktı kendisinin doğru bir şekilde. Nasıl olsa temiz parasından vergi ve benzeri elektrik parasını gideri karşılayacaktı. Ee, o yüzden onu haram paradan karşılıyor ama helal olan o miktarı Allah yolunda infak etmesi gerekir. İkinci olarak da ceza amelin yani suçun cinsinden olmalı. Ee, bir günahı silmek için kendi cinsinden bir sevap hasene işlenmelidir. Para cinsinden bir suçun silinmesi para cinsinden bir sevapla olur. Onun için temiz ve helal paradan o miktar infak edilmelidir. Bu yapılınca sadakanın infakın sevabına da girmiş ve günahın kefareti için bunu değerlendirmiş oluruz. Maddi kaybımız olmaz, manevi kazancımız olur. Dolayısıyla pis parayı sadaka vermek, haram karışmış, haram olan miktarı sadaka vermek yerine onu vergi ve benzeri şekilde verip temiz paramızı o miktar Allah yolunda daha çok e, İslami gayret yapan çalışmalar içinde bulunan faaliyetlerde bulunan ilim yolunda dernek veya vakıf hizmetlerinde ya da e, fakir insanlara sadaka olarak temiz paramızdan vermek en doğrusudur diye düşünüyoruz. Üçüncüsü malın belli bir sahibi yoksa mesela devlet hazinesi veya amme malından e, hazine malından e, haksız bir şekilde alınmış zimmete geçirilmiş ise Helallaşmak için bu malın yine insanların umumun kamunun e, menfaatine bütün Müslümanların faydalandıkları hizmet ve hayırlara sarfı gerekmektedir. Mesela yol, köprü gibi e, insanların hizmetine sunulacak bir yere e, sarf edilmelidir. Çünkü biz kamunun malını çalmış olduk. Hazine malı veya başka türlü genel insanların yararlanacağı bir parayı, malı kendi zimmetimize geçirmiş isek, bunun kefareti içinde, tevbeden sonra o geçirildiği miktar parayı yine kamunun hizmetine sunulacak. Bu tür bir faaliyet için ayırmak gerekir. Sahih Buhari'de rivayet edilen bir hadis, mal olarak şöyledir. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin o kimseye hak ettiği malı versin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa yaptığı bu haksızlık miktarınca sevaplarından alınır hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri sevabı yoksa kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir buyruluyor hadiste. Onun için e, ahirette böyle sevaplarımızın gideceğine dünyada o haram karışmış malımızı kendi malımızdan ayırarak e, sahiplerine vermek ve helallaşmak en doğrusudur. En e, güzelidir. Yoksa yarın e, çok daha büyük şekilde e, azap edilerek bu mal bizden ...daha ağır bir şekilde alınmış olacaktır ki o e, durum herhalde çok daha bizim için acı olacaktır. Sevgili dinleyiciler, hırsızlığın bin bir çeşidi vardı. Daha önce bir kısmını e, anlatmaya çalıştım, e, izah etmeye gayret ettim. E, bunlardan birkaç çeşidini daha e, anlatayım. E, e, ne çeşit hırsızlıklar olduğu değerlendirilmiş olsun Hırsızlık deyince sevgili dinleyiciler, en çirkinlerinden bazılarını hemen aklımıza getiriyoruz. Kapkaçtı, hortumculuktu, e, rüşvetti, e, faizdi, kumardı ve benzeri hırsızlıklar. Bir de e, gizli hırsızlıklar vardır. İşte e, patronların işçinin hakkını gasp etmesi ya da işçinin e, zamanını ve kalitesiz iş yaparak Patronunun iş yerinin hakkını gasp etmesi hep nelerdir? E, gizli hırsızlık diyebileceğimiz e, hususlardır. Gizli hırsızlıklar günümüzde çokça değişik şekillerde görülür. Trafikte kendini gösterir, bir başkasının hakkını tecavüz etmek. Bir kuyruğa girdiğimizde nasılsa kuyruğun ön tarafına açık gözlülük yaparak geçmeye çalışan insan gizli bir hırsızlık yapmıştır. Başka bir insanın maddi ve manevi herhangi bir hakkına tecavüz etmek adı konulmamış bir gizli hırsızlık olarak değerlendirilir. Ekonominin efendim kötüye gitmesi için ya da enflasyon fiyatların aşırı artması için faiz düzeni, faizle uğraşmak ya da bu tür sistemde etkin bir rol oynamak gizli bir hırsızlıktır. Enflasyon bütün insanların cebine devletin el atması malın daha pahalıya elde edilerek paramızın kıymetinin düşürülmesi yönüyle gizli bir hırsızlıktır. Banka sistemi, sigorta sistemi yine gizli hırsızlıkla ifade edilecek yönleri bulunan durumdur. Ticari işlemleri sağlıklı ve güven içinde yürütecek bir ortamı hazırlamamak, helal yoldan insanların ticaret yapmalarına bir sürü engeller koymak, vahşi kapitalizmin uygulanması yönüyle büyük para sahiplerinin e, istifade edeceği bir ortam oluşturmak gizli bir hırsızlıktır. Dolayısıyla e, üretici ve tüketicinin piyasanın hakkını korumamak gizli bir hırsızlıktır. Kaliteli mal ve hizmet üretmemek e, gizli bir hırsızlıktır diyebiliriz. Onun için bütün bu hırsızlıkların yolunun tıkanması kamil manada bir imana sahip olmayı, takva sahibi olmayı gerektirecektir. Yani sevap mı daha önemlidir? Helal e, olmayan yoldan bir mal mı önemlidir? Bunu rahatlıkla Allah'ın rızası, sevap çok daha önemlidir diyen ahiretin dünyadan çok daha önemli olduğunu, insan haklarını gasp etmenin para kazanmaktan, zengin olmaktan çok daha problemli olduğunu değerlendiren bir bakış açısı gerekecektir. Çok sağlam bir imandan sonra ahiret bilincini, ahiret azabını öne çıkartan bir yaklaşım söz konusu olmalıdır ki, insanlar gözünün önünde bile rahatlıkla alabileceği haram olan bir şeye tenezzül etmesinler. Sevgili dinleyiciler, her gün hemen hemen kapkaç olaylarına, ya haberlerde rastlarsınız ya da bir yakınlarınızın böyle bir olaya şahit olduğunu görürsünüz. Evlerine dükkanlarına hırsız girmeyen çok az insan olduğu gibi kapkaç kurbanı olmayan da çok az insan kaldı özellikle büyük şehirlerde Kapıp kaçmak yoluyla yapılan hırsızlık biçimine kapkatçılık deniyor Bir kimsenin elindeki bir şeyi kaparak kaçma yöntemiyle işte gerçekleştiren e, hırsızlık şekli. Fırsatlardan yararlanarak vurgun yapmaya da kapkaççılık deniliyor. Ayrıca alel acele ve üstün körü işler yapıp kısa yoldan çok kazanmak isteyen kişilerin yaptıklarına da aslında kapkaççılık adı verilebilir. Ama günümüzde çoğunlukla kaparak çarparak yapılan hırsızlığa deniliyor. Kapkaç düzeni fırsatçılık ve vurgunculukla kazanç sağlamaya çalışan kimselerin Egemen olduğu bir düzendir Kapkaçılık giderek ivme kazanan işsizlerin çok cazip bir iş alanı Olma yolunda Sınır tanımıyor sevgili dinleyiciler Allah korkusunun İslam inancının giderek yok gibi Bir hükme girdiği toplumlarda Açık gözlülük sayılıyor bunlar Çarşıda pazarda Sokak aralarında özellikle Kadınların çantalarını Ve yaşlı kimselerin elindekilerini Alıp kaçan çoğunlukla çalarak sahip oldukları otomobillerle de bu işi yapan bir sürü insanların olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunlar organize olarak çeteleşebiliyor. Çantasını ya da kıymetli eşyasını alıp kaçmak istedikleri kimseler direnince yerlerde sürmekten, yaralamaktan, hatta öldürmekten çekinmiyorlar. Okullarda bile kapkaç, haraç, çeteleri var. Çeteler hatta öğretmenlerden bile zorla para alabiliyorlar. Kendilerinden daha küçük ya da tek başına bulunan öğrencilerden zorla veya kapıp kaçarak paralarını veya kıymetli şeylerini alabiliyorlar. Giderek değişik uygulamalarla çok daha yaygınlaşacağı düşünülen bu problem, Allah korkusunu insanlara, gönüllerine vermediğimiz müddetçe, her tarafa kamera dikseniz, polisler koysanız çözümlenebilecek bir durum değildir. O yüzden kapitalizm ve İslam'ın hakim olmadığı beşeri düzenler iflas ediyor. Bunların işte alarm alanlarından bir tanesi kapkaçtır, soygundur, güvensizlik ortamıdır. Kimsenin kimseye itimat edemeyeceği, kimsenin kimseye borç veremeyeceği, herkes birbirinden kuşkulanıp acaba bu benim neyime göz dikecek diye birbirinden emin olmadığı durumdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman o kimsedir ki diğer insanlar kendi elinden ve dilinden ondan güvenirler, emin olurlar der. Müminin ve Müslümanın tanımı e, hadis-i şeriflerde böyle yapılır. Bir başkası onun elinden ve dilinden güven içinde değilse, ondan emin değilse o gerçek anlamda mümin ve Müslüman değildir. Mümin kendisine güvenilen demektir. İnsanlar bize her konuda güvenemiyorsa... Elimizden dilimizden başka herhangi bir şeyden emin olamıyorsa Her şeylerini bize emanet edecek durumda olamıyorlarsa Bizim imanımızın bizi kurtaracak durumda olamadığını ifade edebiliriz Hatırlayalım peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Daha peygamber değilken bile el emin vasfına sahipti Herkes ona her yönüyle güvenebiliyor Onu emin olarak isimlendiriyorlardı